onlar ve biz. Sahabelerden biri Ya Ali diye sormuş. Senin zamanında meydana gelen üzücü hadiselerin hiçbiri senden önceki halifelerin devrinde görülmedi. Sebebi nedir? Hazreti Ali'nin cevabı son derece manalı olmuştur. Onların zamanında biz vardık. Bizim zamanımızda ise onlar yok. Evet. Kime soracaktı? Allah beni yaratırken bana niye sormadı diyen kişiye cevaben... ...sen yoktun ki sana sorsun. Evet. Hukuk ve ceza. Fahrettin Razi Hazretleri... ...Kabe'yi harap etmek üzere yola çıkan ordunun helakini haber veren... ...Fil suresini tefsir ederken önemli bir noktaya parmak basar önce niçin bu semavi bela Kabe'yi putlarla dolduran müşriklere değil de o mabedi harap etmek isteyenlere geliyor diye bir soru yöneltir ve cevabında şu enteresan görüşe yer verir Kabe'ye putları koymak Allah'ın hukukuna tecavüz Kabe'yi tahrib ise halkın hukukuna tecavüzdür bu da Allah katında kul hakkının ve hukukunun önemini göstermektedir.